Teyemmüm bozan şeyler aynen abdesti bozan şeylerdir. Abdesti bozan şeyler neyse teyemmüm de bozan onlardır. Ancak abdesti bozan şeylerden artı olarak veyahut da fazla olarak su görüldüğü zaman kişi abdestli olduğu halde suyun varlığında abdest bozulmaz. Eğer abdesti bozan şeylerden birisini yapmıyorsa ama teyemmümlü olduğu zaman Eğer temum aldıysa ister namazda olsun, namaz esnasında olsun, ister hemen selam verdikten sonra abdesti bulana yani namaz suyu bulursa o zaman her ne kadar abdesti bozan şeylerden birisini yapmıyorsa da suyu bulduğundan dolayı abdesti bozuluyor. قال حسن البصري رحمه الله İmam Buhari'nin rivayet bu sahih hadiste diyor ki Yujziuhu at-tayammumu ma lam yuhdith. Yujziuhu at-tayammumu ma Yani kişi abdesti bozan şeylerden birisi yapmadığı müddetçe, tamam mı? Devamlı nedir? Abdestli sayılır. Ve bu teyemmüm alan kişi isterse 10 sene, 20 sene suyu bulmadığı müddetçe teyemmüm ile ister cünüp olsun, ister namaz kılmak için ne yapabilir? Te ile cüprüyü ve Yahutta dawam devam ettirebilir on sene bile olsa. Qala <gülüyor> Allah müe hedetin yan qu dolodu ve innehu yanquud et bozan her şey aynı zamanda te de bozar <gülüyor> Örneğin kişi, edersiniz hava çıkarırsa yani dübürden hava çıkarırsa <gülüyor> bu hava ister sesli olsun ister sessiz olsun ne yapar bu abdesti bozar önden yani kubülden kubülden akıntılar akarsa ve bu akıntılar bu akıntılar özellikle kadınlar arasında çünkü kadınlar arasında bazı kadınlar bazı hastalıklara bulaşıyorlar. Bu hastalık nedir? Ferçte bir boşluk oluyor. Bu fercin boşluğundan dolayı Ferç devamlı sulanıyor. Bu sulanma abdesti bozar mı bozmaz mı, necis midir değil midir, burada alimler ihtilaf etmişler. <gülüyor> Hembeli fukahası ve bu, çizgi, bu çizgide olan alimler Diyorlar ki, kadının fercinden gelen her şey abdesti bozar. İster sulama olsun, ister kan olsun, ister çiş olsun. Diğer alimler yani hadis üleması ve özellikle bu zamanın alimlerinden birisi İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki Ferçte olan sulanma bu necis olmadığı gibi aynı zamanda abdesti bozmaz. Niçin? Çünkü çiş cinsinden değildir. Ve bu kadınlarda ve özellikle genç iken şehveti fazla olan kadınlar genelde ferçte terleme olur. Ve bu terreme neticesinde bazen <gülüyor> akıntılar oluyor. İşte bu akıntı, İmam Elbani ve bu çizgide olan alimlere göre bu ne yapmaz, bu abdesti bozmaz. Erkeklerden ise, <gülüyor> daha önceden değindiğimiz gibi, Medi veyahutta Vedi gelirse ne olur, abdesti bozar ancak gusül gerektirmez. Meni ise, şehvetsiz gelirse abdesti bozar ama cünüplük gerektirmiyor. Ancak şehvet ile tamam mı sıçrantı ile gelirse şehvet ile beraber o zaman hem abdest bozuluyor hem de gusül abdesti alması gerekiyor. Dolayısıyla bu ister suyun varlığında olsun ister suyun yokluğunda olsun. Böyle bir kişi suyun yokluğunda hem cünüplüğünü hem de abdestini alabilir. Dolayısıyla bu şeyler olduğu zaman. Suyun varlığında abdestli olan kişi yine abdesti bozuluyor. Teammülü olduğu zaman yine abdesti bozuluyor. İkincisi ise vücudel me'li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem.